''Andolsun elçilerimiz, melekler İbrahim'e müjde getirip selam sana dediler. O size de selam dedi ve kızartılmış bir buzağı getirmekte gecikmedi.''